Açık devam ediyor. Canlı yayındayız. Saat 19.32 oldu. Taksim Gezi Parkı muhtemelen günlerdir olduğu gibi kalabalık. E, yaklaşık yarım saat sonra yapılacak bir basın açıklaması var. Bununla ilgili bir telefon bağlantımız olacak. Şimdi Türk Psikologlar Derneği İstanbul Yönetim Kurulu üyesi sosyal psikolog Duygu Bua. Telefon attığımızda. Duygu Hanım merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz yayınımıza. E, aslında bu geçtiğimiz günlerde pek çok basın açıklaması oldu. Yanlış bilmiyorsam Psikologlar Derneği de aslında daha önce bir basın açıklaması yaptı. Evet. E, ama bugünkü basın açıklamasının içeriğini sizden biraz e, öğrenebilir miyiz acaba? Hı -hı, tabii. E, biz e, Türk Psikologlar Derneği olarak dediğiniz gibi daha önce basın açıklamaları yaptık ve e, bu basın açıklamalarında hani bu yaşanan e, şiddetin e, insanlar üzerinde doğuracağı Etkiler üzerine daha çok durduk hı hı. Ee, ancak e, şu noktadan itibaren açıkçası bizim son olarak geldiğimiz nokta şudur ee, artık bu noktada e, herkesin insetif alması gerekiyor Ve özellikle de hükümetin yanlış yapan sorunların bir an önce tespit edilmesi konusunda Gerekli soruşturmaların açılmasında ve halka bu konuda bilgi verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz biz. Evet. E, çünkü artık e, hani barışçıl ve yapıcı söylemler yapılmaya çalışılıyor. E, ancak halk bunu e, tatminkar bulmuyor. Bu süreçten sonra artık bu barışçıl ve yapıcı söylemlerin de geçerli olmadığını düşünüyoruz. Artık gerçekten... Eyleme yönelik olumlu at adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Hı hı. E, çünkü bu şiddet aslında bir anlamda e, hükümet eliyle ve polis yoluyla yaratılan bir şiddet hı. haline geldi. E, o yüzden de bir an önce bu konuda sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Somut olarak peki talepleriniz nedir bu sorumluluğu üstlenme konusunda acaba? Ee, dediğim gibi yapılması gereken şey hani birçok olaya şahit olduk. Bunlar medyada maalesef e, özellikle ilk günlerde yer almadı. Ancak sosyal medyada fazlasıyla paylaşılıyor. Ee, özellikle güvenlik kuvvetlerinin e, yarattığı şiddetin e, kanıtları var. Bu yüzden de bu şiddete neden sorumlular her kimse. Bunların bir an önce tespit edilmesi lazım. Bu tespit edilmesi yeterli değil. Bu konuda Soruşturmaların açılması ve gerekli cezaların verilmesi bu da yeterli değil bizce. Bununla ilgili mutlaka halka e, doğru ve dürüst bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve dediğim gibi sadece artık barışçıl söylemler de yeterli değil. E, gerçekten halkın ne söylemek istediğini anladıklarını göstermeleri eyleme dönük e, tutum sergilemeleri lazım. <gülüyor> Evet, bunun önceki basın açıklaması da aslında e, gizli bir, sanırım bu basın açıklaması değil ama aslında e, bir şiddet ego çatışması e, durumundan bahsedilmişti. Gizli bir şiddet ego evet. çatışması. Gerçi bu evet. e, Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda yurt dışında olması vesilesiyle çeşitli hükümet kanadının bugün göreci olarak biraz daha yumuşak bir tonla konuşmasıyla bu e, ego çatışmasının belki biraz azaldığını söyleyebiliriz ama yine de e, sanırım önemli bir nokta değil. bu. Yeterli değil, kesinlikle yeterli değil. Evet. Yani bugüne kadar birden fazla basın açıklaması yaptık. Ancak her gün e, bir gün önceki basın açıklaması geçerliliğini yeterliğini yitiriyor. E, ama tek bir somut nokta var. E, şiddet şiddeti doğuruyor. E, i̇lk günlerde e, halkın e, polise yönelik ya da hükümete yönelik hiçbir şiddet eylemi yoktu. Bu şiddet diğer evet. taraftan geldi. Evet. E, ve şiddet şiddeti doğurur. Biz her türlü şiddete karşıyız. E, ve bu... Bunun bitirilmesi lazım bir an önce hı hı. E, Çünkü Belki şu anda direnenler Eylemde olanlar Bunun travmasını çok yaşamayacaklar Çünkü harekete geçmek Eylemde bulunmak Travmayı azaltan bir şeydir ama Buna maruz kalanlar Ben bizzat kendi adıma söyleyebilirim Daha cuma günü e, Gencecik bir kızın e, Bir metre ötende gözünün çıktığına şahit oldum hı hı. Şu anda bunun bir Olumsuz etkisini yaşamıyorum ama bir gün gelecek ve bunun olumsuz etkisini yaşayacağım. Dolayısıyla bu e, çoğu insan için geçerli e, ve ileride daha olumsuz şeylere yol açabilir. O yüzden şu anda harekete geçilmesi lazım. Anladığım kadarıyla hani bu geçecek, biçecek diye bekleniyor. E, beklemek değil harekete geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Zaten Taksim gezip hakkında şu anda her şey yolunda gibi gözüküyor ama Ankara'da evet. mesela durum çok kötü. Onu biliyoruz. Çok fazla yaralı var. Aynı şekilde evet. İstanbul'daki yaralıların durumu da kötü. Yani evet. dediğiniz gibi eyleme geçiliyor ama bir yandan bütün bunların beraber iyileştirilebilmesi için de evet. ayrıştırıcı dilden de giderek uzaklaşmak gerekiyor burada. Evet. Yani dediğiniz gibi Taksim'de polis geri çekildi. Önemli. Şu anda Taksim'de şiddet yok. E, tam aksine Barışçıl ee, yani bugün yoga yapılıyordu orada. Evet. Ee, akşam eğlenceler düzenleyecek. Nerede polis var? Orada şiddet var. Polis ekiplerinin aslında birçok şey kendiliğinden evet. düzelecek. Evet. Peki çok teşekkürler. Yanımıza katıldığınız teşekkür için saat olun. 8'de de. bu akşam basına çıkırmanız evet. var. Evet. Sağlık biriminin orada. Katılmak isteyenleri bekleriz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar, hoşçakalın. Sağ olun, duygunuz.